Cabir bin Abdullah diyor ki Huneynden dönerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yolunu kesti bir bedevi demiş ki Muhammed normal Allah bile Kur'an'ında Muhammed diye çağırmıyor efendimiz aleyhisselam. Ey peygamber diye çağırıyor. Allah bile ona Muhammed demeye kıyamıyor. Bu kaba saba gelmiş. Muhammed nedir buyurmuş efendimiz aleyhisselam? şu sana Allah'ın bol bol verdiği maldan bana da ver adil ol adil demiş Efendimiz dönmüş buyurmuş ki be adam eğer ben adil değilsem ben adaletle davranmıyorsam hem ben helak oldum hem de adalet kalmadı yeryüzünde demektir demiş ben anlama adil ol demiş mal istiyor Müslüman o da namaz kılıyor ama Mala geldi mi, paraya geldi mi Deveye geldi mi, namaz yok, oruç yok artık Çünkü hala bedevilik sürecini geçirememiş Hala şehir oksijeni alamamış Hala o çöldeki kabalık içinde duruyor Ömer bin Hattab Radıyallahu anh Ya Resulallah bırak şu adamın kafasını vurayım Adalet görsün demiş dur herhalde Elbette peygamber sevgisi televizyonda peygamberin hanımına iftira edilecek de sen de sabahleyin gelip yahu şu adam şöyle dedi diyeceksin o bizim işimiz Ömer'in yanında Resulullah'a adil olmamak zulümle itham etmenin tek şeyi vardır o dilin kopmasıdır o kafadan bu peygamber sevgisidir bize göre Ömer komik tabi koparayım koparayım diyor biz gözlerimizde kulaklarımızla şahit olduğumuz Peygamber hakaretlerine bile Tolerans göstermeyi Ve başkalarına karşı Müsamaha olarak yorumladığımız için Bize göre Ömer gülünçlük tabi Dönmüş buyurmuş ki Asıl ders burada Bırak şunun kafasını vurayım ya Resulallah Görsün adalet neymiş Dediği zaman dönmüş demiş ki Ömer Olmaz İnsanlar Muhammed kendi adamlarını öldürüyor Derler kötü bir propaganda olur Kalsın demiş ne istiyorsa verin bu adama demiş. Ne istiyorsa verin demiş. Bu bedeviye bile <gülüyor> medeniyetsiz kendi çocuğuna bile merhameti olmayana dahi gösterilen merhametin insanlığın ve sosyal işleyiş kuralının ölçüsü. Resulullah buydu aleyhissalatü vesselam Bununla rahmetellil alemin oldu.